Kuşları 17. Bölüm. Yazan: Colin Makulov. Radyoya uygulayan: Nuran Devrez. Yöneten: Asuman Korat. Efekt: Mehmet Turgut. Sanatçılar Anlatan Bozkurt Kuruç Raf Döbrik Asar Kerim Afşar Megi Olcay Poyraz Rüstün Işık Yenersu Değin Alev Sezer Fil Beyhan Gönenç Adamlar Orhan Aral Ömer Yüksel Birbirlerini çok seven rahip Ralph'la Megi, Ralph'ın bir din adamı oluşu dolayısıyla birleşemeyeceklerini bilirler. Ralph iradesini zorlayarak Megiden uzaklaşır ama sevdiği kadınla Tanrı arasında bocalaması hep sürecektir. Megi ise Luke adlı bencir bir adamla evlenir. Justin adlı bir kızı olur ama çok mutsuzdur. Hayatında sevebileceği tek erkek olan Ralph'ı kendisinden uzaklaşmaya zorlayan Tanrı'ya isyan eder. Bu arada Ralph mesleğinde yükselmiş Önemli bir kişi olmuştur Buna rağmen iki sevgili Matlock adasında karşılaştıklarında Her şeyi unuturlar Birlikte geçirdikleri günler Meggie için büyük bir mutluluk kaynağıdır Ralphsa Din adamlığı ile sevgisi arasında paramparçadır Meggie artık Luca dayanamayacağından Onu terk eder ve ailesinin yanına Drogeda çiftliğine döner Hamiledir Ralph'a sahip olamasa da onun çocuğuna sahip olabilecektir. Dean adını verdiği oğlu gerçekten küçük bir raftır Fakat Meggie sırrını ondan saklar. Çocukları büyüyünce Meggie'nin hiç arzu etmediği yolları seçerler. Justin aktör olacaktır. Dean ise annesine büyük bir darbe olan rahipliği seçmiştir. Meggie oğlunu bir din adamı olarak yetiştirmesi için Vatikan'a artık kardinal olan Ralph Döbri yanına yollar. Bir ayda bir görmesem ölürüm Dur bir bakayım sana Her zamanki gibi nefissin Ya ben nasılım Kırmızı tüylü bir kedi yavrusu Kendini beğenmiş kaba adam <gülüyor> Ne yapalım seminerde daima doğru söylememiz gerektiği öğretiliyor bize Sahi ne zaman bitecek bu öğrencilik devri Tam beş yıldır sürüyor değil mi Evet ve daha üç yılın var Ne tuhaf Dört yıllık bir eğitimle ressam, müzisyen, heykeltraş, mühendis, doktor her şey olabiliyorsun ama ancak sekiz senede rahip oluyorsun. Yo sevgili Justin, sekiz yılda da olmuyorsun. Belki bir ömür boyu çalıştıktan sonra iyi bir din adamı olursun. Hatta belki de hiç olamazsın. Değil. Bu konuyu bıraksak olur mu? Tabi. Seni karşılamadan önce çok iyi bir program yaptım. Bu defa Roman'ın hiç bilmediğin yerlerini gezdireceğim sana. Hala kaldı mı? Bu en azından Roma'ya yirminci gelişim her yanını gösterdin sanıyordum Bu defa Vatikan'a götüreceğim seni <gülüyor> saraya Yo cübbeler ve diz çöküp öpülecek yüzükler Değil lütfen Bayılacaksın Justin. Kardinal Döbrikasar bizi öyle yemeğine davet etti Ben de kabul ettim Pekala ama yemekten sonra hemen ayrılacağız Peki ama sen de terbiyeli davranacaksın Oldu bütün gün tüm yüzükleri öpeceğim <gülüyor> Onu gördüğümüz ilk günü hatırlıyor musun? Beni onun önünde rezil etmiştin Ama o günden sonra sağlığa aykırı o kadar çok şeyi öptüm ki artık hiç fark etmez Hele son oyunun provalarında boynu öpmek zorunda olduğum yüzü sivilce içinde bir aktör var ki Sahne nasıl gidiyor? Yakında Dezla oynayacağım İlk geceye gelirsin değil mi? Tabii Kimseye çaktırmadan sana göz kırparım <gülüyor> Bir gün seni o tiyatrodan atacaklar Hadi kardineli bekletmeyelim Begala Çocukların mektuplarını okuyamıyorum artık. Gözlerim hiç seçmiyor. Gözlük kullanmamakta neden bu kadar inat ediyorsun anne? İstemiyorum. Nasılsa haberleri senden alabiliyorum. Yakında değinin rahibliğe kabul töreni var. Semineri tamamlayan öteki öğrencilerle birlikte. 8 yıl doldu ha. ha. Zaman nasıl da geçiyor. Bütün bu 8 yıl boyunca hep değinin bu işten vazgeçeceğini umdum, durdum. Ben de Justin'in ama nedense senin için önemli olan değil değil mi Maggie? Evet anne Nasıl ki senin için de önemli olan hep Frank'ti Frank Bak Pencerenin önünde gülleri buduyor Ufak tefek, sessiz, kendi halinde yaşlı bir adam Frank bu muydu? Gözlerinden ateş saçan sırım gibi Frank Yok yok yok Bu Frank değil Onu hala hep uzaklardıymış ve hiç değişmemiş gibi düşünüyorum Eve döndüğüne memnun değil misin? Ona bakmamaya çalışıyorum Yıkılmış bir hayat görmek kimi mutlu eder ki? Oh Tanrım Bir gün Deyn'e bakıp aynı şeyleri hissetmekten öyle korkuyorum ki Tören için Vatikan'a gideceksin değil mi Megi e, Hayır buna dayanamam Gitmelisin Maggie Yoksa Deyn çok üzülür Onu bağışlamadığını sanır Hayır hiçbir yere gidecek değilim Deyn de Justin de mektuplarında çok ısrar ediyorlar ama hayır gitmeyeceğim Dain için gitmelisin Ralph'ın gözünde zafer ışıklarını görmeye dayanamam anne Neden Megi Deniz senden o almadı ki O aldı Dain onu görmeseydi belki de böylesine etkilenmez Onun yolunu seçmezdi Olacak neyse olur Megi Küçüklüğünden beri o çocukta bir başka hal vardı Hele bakışları Sanki bu dünyanın ötesinde bir yere bakıyordu Çünkü o Ralph'ın oğluydu Megi Anne Bu sırrı ikimizden başka kimse bilmeyecek Bizimle mezara girecek bu sır aklından çıkarma Ben tüm sırlarımı sakladım kızım Seninkini de Justin kardeşinin törenine gidecek Drogeda'daki bütün erkeklerdi. Bob, Hyg, Stewart, Harold hatta Frank Dane'in gözleri yine de seni arayacaktır Umutlu gününde onu yalnız bırakmamalısın Onu Ralph'ın dünyasına kendi ellerimle uğurlayamam Bunu zaten yapmadın mı? Gidip de orada içim kanarken gülümseyemem Onu kutlayamam ki Ne desem boş değil mi? Annelerin sözleri kızları için Neden hep geçersizdir acaba? Deyn o ney? Sekiz yıllık öğrenim süreni tamamladın Bütün bu süre içinde çalışkanlığınla, davranışlarınla hepimizin takdirini kazandın Yolunu seçerken isabetli bir karar verdiğini kanıtladın Seçtiğin yoldan da hiçbir an dönmeyi düşünmeyin Bu andan sonra rahip oluyorsun Bu noktada dönüş yoktur Bu adımdan sonra geri dönülemez Artık peder o değilsin Seni kutlarım peder O'Neil <gülüyor> Justin hiç ciddi olamaz mısın sen Hem senin bana peder demen gerekmez O yabancılar içindir Ablam olarak deyin diyebilirsin <gülüyor> Yok canım yoksa gerçekten mi Seni peder diye çağıracağımı sandın Neyse Gerçekten kutlarım deyin Sağol bugün çok mutlu bir günüm Annem de gelseydi Evet gelseydi daha mutlu olurdum Onun duygularını anlıyorum Senin kendisini terk ettiğini sanıyorum ama sekiz yıldır her yaz Drogida'ya gidip ona her şeyi anlatmaya çalışıyordum. Biz kadınlar böyleyiz işte, deyin. Ama bak, ailenin tüm erkekleri buradalar. Evet, Frank dayım bile gelmiş. Sabahlı Frank dayı. Ne kadar da utangaç, alçak gönüllü bir adam değil mi? Onu son oyunumu seyretmesi için Londra'ya çağırdım ama... ...senin töreninden sonra hemen Avustralya'ya döneceğini söyledi. Pek insan içine çıkmaktan hoşlanmıyor herhalde. Justin. Bak şimdi iki aylık upuzun bir tatilim var Ondan sonra rahip olarak resmen göreve başlayacağım Bu iki ayı yolculuk ederek değerlendirmek istiyorum Birlikte gidelim mi? Çok isterdim Değneme provalarımı aksatamam Elektrayı oynayacağım Tüm Akdeniz ülkelerini gezeceğim Justin. Birlikte çok iyi vakit geçirirdik Hatta birinci aydan sonra Avustralya'ya gider annemizi görürdük İmkansız hayatım Pekala Ben de yalnız giderim Hadi gel deyin. Bizimkiler seni kutlamak için sabırsızlanıyorlar ıstakozları kızartırken de tüm plajı kokuttuk Alex Evet evet ama Bizden başka yalnız şu delikanlı var Onu da bizimle yemeğe davet etsek mi ne dersin İyi olur Hepimize yetecek kadar var Merhaba delikanlı Merhaba <gülüyor> Geceden sepetle ıstakoz avlamıştık Üç tane kocaman ıstakoz Bu sıcakta fazla duramayacağından hepsini birden kızartıyoruz Bizimle yerseniz seviniriz Teşekkür ederim Benim yanımda da bir şeyler var evet. <gülüyor> Sağ olun buyurun İsterseniz ateşe uzak oturun. Güneş yeterince yakıcı. Sıcağı alışım. Yine de buradaki güneş daha önce gittiğim yerlerdekinden farklı. Girit'e ilk olarak mı geliyorsunuz? Evet. Yıllardır İtalya'dayım. Orası da sıcak bir ülke. İki hafta önce İspanya'ya gitmiştim. Bir de Ege Adaları'nda dolaşmak istedim. Burası her şeyden önce bir ıstakoz cenneti. Sepeti geceden suya sarkıtıyorsunuz. Birkaç tanesi içine doluşuyor. Ha, sonra sepeti de biraz beyaz bez dolamak gerek. Nedense beyaz renge geliyorlar. Deniz hafif dalgalı Ama yine de yüzmeye engel değil Siz girmiyor musunuz? <gülüyor> İkimiz de pek yüzemiyiz ancak sığda Karılarımız da denize girmeye cesaret edemediler Ama sandalla biraz açıldılar Bakın şu ileride görülen küçük sandal Bizim hanım kürek çekmenin zayıflamasına yardım edeceğini düşünüyor <gülüyor> yani Biraz fazla uzağa gitmişler El sallayalım da dönsünler artık Açıkdık canım Oradan göremezler, çok gitmişler. Ne cesaret, ne cesaret. Giriş açıklarında akıntı <gülüyor> olduğunu söylemişlerdi. Denizin sakinliği aldatıcı olabilirmiş. Haklısınız, haklısınız. Zaten orada dalga da var. Sesleyeyim şunlara. Hey Margaret Susan, dalgaların sesinden beni duyamazlar. Neredeyse dönerler. Ee, hala tanışmadık. Hı? <gülüyor> Benim adım Alex Harvey. Arkadaşımınki Michael Siblings, İngiliziz. Benim adım Dean O'Neil, Avustralyalıyım. Evet, belli oluyor. Hey! da rüzgar çıktı ya. o ateşi söndürecek. Michael, Michael şu dalgalara bak. Neden geri dönmüyorlar hala? Sozen! Vandret! Aman Tanrım. Sandal ağara oldu. Olacaklar, oh, Korkmayın, hemen gidiyorum. Hızla yaklaşıyor. Suçunun başını göremiyorum. Ben gördüm. Bir batıp bir çıkıyor. Tanrım, tanrım yardım et. Oh. Oh çok şükür. Neyse. Neyse genç adam şampiyon gibi yüzüyor. Onlara yetişecek. Korkmayın! Korkmayın, sizi kurtarmaya geliyorlar. Tamam, Suzun yakaladı. de Fakat panik içinde çocuğun boynuna sarlıyorlar işi güçleşiyor. Ay Allah, ay Allah çocuğun da başını göremiyorum. Yine de başardı. Oh. Çok şükür. Çok şükür kurtuldular. Çocuk getiriyor ikisini de Boynuna sarılmayın yüzemiyor, Sırt üstü yatın. kendinizi bırakın Nafile Beni dinleyecek durumda değiller çok korktular Çok yaklaştılar Denize girip çocuğa yardım edelim çok yorulmuş olmalı Evet Ay. Tamam Çırpınıp durmayın Ver elini bana susun. Ver, Ver elini. Dur, sakin ol, sakin ol. Heh, tamam, tut tut. Ay, Margaret, Margaret, hadi tutun. Tutun. Tamam, tamam, tamam, burası sığ. Bas. Bas, basabilirsin. Bas Oh Alex. Oh. Oh. Tamam, tamam. Eyvah, eyvah, eyvah, dalga çocuğu sürükledi. Ya, Yardım hadi. edelim. hadi, hadi, hadi. Tanrım, tanrım, tanrım, orası boyu geçiyor. Boğuluruz. Çocuk gidiyor, akıntı sürüklüyor. Çok yorgunmuş artık, yüzemiyor. Yardım çağıralım! İmdat! İmdat! Denize düştü! Denize düşen bir adam var! Ne oluyor? İmdat! İmdat! Oyunumuz Diken Kuşları'nın 17. bölümünü dinlediniz.